Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, bereketi, selameti, seadeti, rızası Şu anda bizi dinleyen kardeşlerimizin, bize gönül veren kardeşlerimizin üzerine olsun Ve bu dinlemeyle, bu sohbetle beraber İnşallah Cenab-ı Hakk'ın bahşettiği feyiz yüzüsü hürmetine Suyun üzerine atıldığında nasıl bir taş etrafında daireler çizerek yayıla yayıla büyür ve sahile kadar gider veya gittiği yere kadar uzar o dalgalar. İnşallah bu duanın berekatı en önce bizim üzerimize tesir etsin, sonra etrafımıza da rahmet dalgaları halinde inşallah, ta uzaklarda olan, bizden haber olmayan mümin kardeşlerimizin dahi ruhlarına yansısın ve böylece tevhidin nurunda, muhabbetinde Allah ve Resul muhabbetinde daim ve kaim olan müminlerden olmak bizlere nasip olsun. Efendim hayırlı akşamlar. Bu arada sizin de fark ettiğiniz gibi yayın saatimiz biraz erkene alınmış durumda. Artık iyi mi oldu kötü mü oldu bilemiyoruz fakat vuku bulan şeyde hayır vardır buyuruyor Peygamber Efendimiz. İnşallah bu da vuku bulan şeylerde hayır Olduğunun bir göstergesi olur Bir tecellisi olur Muhabbet bağı Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle olan esas muhabbetimizin yenilenmesi, tazelenmesi Yenilenmesi Çünkü bunlar farklı şeyler İçin yaptığımız program inşallah devam ediyor Cenab-ı Hak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin muhabbetinden her zaman söylediğimiz gibi bizleri nasip eylesin ve hiçbir zamanda mahrum eylemesin. İki cihan serveri sadece Mekke ve Medine'nin sultanı değil iki cihanın kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz alemlere rahmet ve muhabbetin menbaını göstermek ve bütün aleme ilan etmek üzere medine Münevvere'ye teşrif ettiler Tam o bahsi konuşuyorduk Geçen hafta Ve hatta ilk cuma namazı Kılınmış Daha doğrusu Medine'de ilk cuma namazı Kılınmış O cuma namazı esnasında iki cihan serveri efendimizin Hutbelerini irad edişi Hutbelerinde söylediği O güzel sözleri Yad etmiştik ve zikretmiştik Şimdi tabi Hasretle ve muhabbetle ne zaman iki Cihan Serveri Efendimiz, Eba Eyyubel Ensari, Hazreti Halit Eba Eyyubel Ensari Efendimizin evine gelecek diye kıymetli dinleyicilerimiz de iyice merak etmişti. Çünkü Kuba'ya geldiler, Medine'ye geldiler. Fakat neticede bu eve gelmeden evvel biz böyle 2-3 hafta mevzuyu uzattıkça uzattık. Uzatıyor muyuz, kısaltıyor muyuz? Artık bunu bilemem de. Fakat hani bazen insanın vuslatı geciktirmesinde de böyle bir tatlılık vardır. Mesela şimdi ben çay tiryakisiyim. Çayı bazen böyle canım istediği zaman, tiryakilik damarım tuttuğu zaman böyle bilhassa çayı geciktiririm. Biraz daha beklerim. Şöyle o çayı beklerken ki tiryakilik demleri de ayrı bir lezzettir diye düşünürüm. Tabi bu basit iştiyakı, bu basit tiryakiliği sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vuslatıyla mukayese etmek tabii ki normal bir durum değil. Hatta edebe muayir belki. Ama hani tadıyla şöyle o en güzel sahneyi, o güzel sahneleri e, yadımızda, fikrimizde bulunan bu güzel hadiseleri şöyle tekrarlamadan evvel tiryaki olduğumuz o anı yaşamadan evvel biraz mesafeyi, biraz zamanı uzatmak daha bir güzel geliyor sanki. Artık kıymetli dinleyicilerimiz de mecburen bize tabi oluyorlar. Allah bizi dinleyenlerden de dinlemeyenlerden de razı olsun inşallah. O tatla konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi biz yine bugün Medine-i Münevvere'ye inip de cenab Hazreti Halid Ebu Eyyubel Ensari Halid İbni Zeyd Ebu Eyyubel Ensari Efendimiz'e Acaba erişebilecek miyiz? Bu da bir merak konusu İnşallah programın sonunda bu olacak Ölmez sağ kalırsak Fakat ondan evvel biraz Medine hakkında konuşalım Daha evvel Medine hakkında şöyle kısmen konuşmuştuk, bahsetmiştik Cenabı Hakk'ın seçtiği bir beldedir demiştik Anlatmıştık. Fakat şöyle kısaca bir tarihin de zikredelim istedim. Efendim Medine münevvere Medine denilmeden evvel ilk efendim nispet edilen yani söylenildiğinde hemen o belde'nin hatıra geldiği isim Yesrip. Bu da Nuhale selamun oğlu Samun oğlu ve Lavez oğullarından Amlik veya İmlak denilen Hani meşhur tarihte Amerikalılar vardır. Amerika değil. Yani ben telaffuz hatası yapıyormuş gibi belki şiven bozuk olabilir. Amerika değil. O daha hani tabiri caizse Zurna'nın son deliği. Yeni bulunmuş bir yer. Amerika Amerikalılar diye bir kavim var. İşte bunların silsilesi de ta Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Sama kadar Sama kadar dayanan bir sülale, bir kavim. Bunlar değişik beldelere zaten çok geniş bir kavim bu. Birçok yere yayılmışlar. Yani Umman'a, Hicaz'a, Şam, Mısır halklarına oradaki beldelere yerleşmiş bir kavim. İşte hatta bazı tarih kitaplarında Bahreyn, Umman, Nejd, Teyma halkının dahi aslen Amerikalı yani Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Sam'a dayanan Levez oğullarından olduğu söyleniyor tabi bunlar tarihi malumat ne lazımdır bize diye düşünülebilir Bunun için lazım niye bugün veya bu hafta muhabbet bağında bu kadar tarihi bilgiye yer veriyoruz çünkü tadıyla işlemek istediğim anlatmak istediğim birkaç mevzu var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'yi şereflendirmeden evvel o belde nasıl seçilmiş Efendim siz böyle böyle diyorsunuz ama yani bunun tarihte bir kaydı kuyudatı var mıdır diye düşünenler olabilir. Yoksa siz efendim adetiniz olduğu veç ile durup dönüp ille de Hz. Muhammed'in muhabbeti diye konuşuyorsunuz. Her şeyi ona bir şekilde atfediyorsunuz. Bu sizde artık hastalık olmuş şeklinde düşünenler olabilir. Elhamdülillah böyle bir hastalığın olmasını çok isteriz. Allah inşallah nasip etsin. Her baktığı şeyi farklı zannetme belasından ve şirkinden bulanmak ve bu şekilde bunalıma düşmektense gayet sakin bir şekilde ruh hali uyanık, bulanıklardan uzak, teşvişten uzak Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin aşkıyla, muhabbetiyle eğriyi doğruyu tefrik edebilecek bir nura sahip olmak eğer hastalıksa biz bu hastalığa talibiz hem de devasını ve ilacını istememek üzere talibiz Allah inşallah bizi de öyle eylesin fakat şimdi biz neticede hasta da olsak bu bizim kendi mahrem bir rahatsızlığımızdır el oğlu buna karışmasın dolayısıyla onların da kendi hastalıklarını dertleşmek için bile insan yar arar. Naz yapabileceği insan arar. Nazının geçmeyeceği adama hastalığını anlatmaz. Normal bir durum değildir. En azından karşıda kendisini dinlediğini zannettiği bir kişiye dert yanar. Dolayısıyla biz nazlanabileceklerimizi ayırt edip, Naz ve niyazdan anlamayanları da şöyle biraz mesafeli bırakmak için tarihi malumatı araya perde yaptık denebilir bu hafta ne hikmetse böyle geçiyor kusura bakmayın işte ne diyorduk Amerikalılar diye bir kavim var bir nesil var şimdi efendim bunun Medine ile alakası ne diye sorulabilir o da şöyle ee, Sam'un oğlu İrem ve Avs oğullarından birinin adı Abil Abil'in oğullarından bir tanesinin adı da Yesrip İşte bu baba oğul yani Abil ve Yesrip denilen bu baba oğul Medine'nin ilk sakini böyle olduğu için de Medine'nin eski ismi Yesrip olarak kalmış diyarı Yesrip Yesrip diyarı olarak kalmış daha sonra Sana bölgesine Yemen tarafına yakın yerleşen Amerikalılardan bazıları Yesrib'e de iniyorlar ve yani Yesrib derken tabi ismi olarak Medine'nin olduğu yere iniyorlar hatta Yesrib'in babası olan Abil'i de oradan çıkartıyorlar yerleşiyorlar oraya yani zorbalık yapıyorlar fakat bu zorbalıkla beraber kendileri artık oradan onu sürüyorlar ama kendilerine göre orada bir medeniyet kuruyorlar Hatta derler ki tarih kitaplarında bilhassa Belazuri'nin Fütuhul Buldan eserinde Yakut'un Mucemul Buldan eserinde ve Semhudi'nin Vefaul Vefa isimli tarih kitaplarında yazdıklarına göre Medine'de ilk ekin ekenler, hurma ağacı, üzüm asmaları dikenler güzel güzel köşkler, yüksek yüksek evler yaptıranlar bu Amerikalılar. İşte daha sonra Tarihte meşhur biliyorsunuz İsrail oğullarının peygamberlerine itaat etmediklerinden bir nedir ki öyledir zaten. Yani hiçbir tecavülü arif yapmaya gerek yok. Aynen öyledir. Onların da başları hiç beladan kurtulmamış. Kısa bir müddet böyle abat oluyorlar gibi olsa da hep zulüm ve sıkıntı çekmişler. Gerçi onlar içerisinden de mümin olanlar yani peygamberlerine hakikaten inananlar. Hatta işte göreceğiz inşallah ta o zamandan Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e 700 sene evvel iman edenler bile var fakat neticede Beytül Maktis'i yıkılıp İsrail oğullarının da sürülmesi hadisesiyle beraber İsrail oğullarından bir kısım Hicaz tarafına yerleştiler yani nereye yerleştiler Hicaz derken Hicaz biliyorsunuz geniş bir alan yani Mekke, Medine ve oranın o havzanın e, ismi aynı zamanda fakat Vadiül Kura, Tayma'ya ve Yesrib kısmına yani Medine tarafına yakın olan civara Beytül Makdis'in yıkılmasıyla beraber İsrail oğullarından gelenler oldu. Bakın kıymetli dinleyiciler bu enteresan bir tespittir. Mesela Medine tarafındaki olan Yahudilerin gelmesi ve neticede Beytül Makdis'in yıkılmasıyla oraya inen cemaat sebebiyle Mekke'deki putperestlik adeti Medine'de biraz daha hafiftir. Yani etkileşim olarak Arapları ve oradaki bundan kavmi neticede Medine'de biliyorsunuz alimler de çoğunlukta. Yani tabii ki alim Allah'ı hakkıyla bilene denir ama neticede din ilimlerini daha çok okumuş, daha bilgili insanlar olduğu için putperestliğin tesirleri bile Medine'de Mekke'ye kıyaslandığında daha azdır. Yani Tevhid inancına müsait bir zemin olarak Mekke'den daha müsait bir zemin olduğu o zamandan bellidir. İşte Amerikalıların tabi kalıntıları var İsrailoğulları oraya geldiğinde ve yine cürhimilerden bir cemaat de var. İsrailoğulları oraya yerleştirdikten sonra Tabii ki daha evvelki kavmi baskın çıkıyorlar yani orada daha çok e, nüfus olarak çoğalıyorlar ve artık öyle bir hale geliyor ki e, oradakiler İsrail oğullarının baskısına maruz kalır gibi bir duruma geliyorlar çünkü örfleri adetleri uymuyor diğer şeyleri uymuyor netice de bir kuvvet haline gelince İsrail oğulları bu cürhimilerden bir grubu ve yine Amerikalılardan olan öteki grubu Artık bir şekilde tabiri caizse elimine ediyorlar. Hatta mallarını mülklerini ele geçiriyorlar. Fakat Yemen'deki Me'rib Seddin'in ilk önce yıkılması ve sel hadisesinden sonra Araplardan büyük bir kabile oradan gelerek yani Yemen diyarından gelerek yurtları harap olduğu için Yesrib'e yerleşiyorlar bu Yesrib'e yerleşenler, yani Arap kavmi olarak gelenler, işte meşhur Medine'de en büyük iki kabile olan evs ve Hazrecilerin atası, Müzey Kıya, Amr bin Amir bin Harise, bin Salebe, bütün mallarını, mülklerini, hayvanlarını, her şeyini satarak, bir şekilde Yesrib'e yerleşiyorlar. Yani, ilk önce belki Mekke'ye geliyorlar ama, neticede Medine'de meskün oluyorlar. Şimdi, bu tarihi bir malumat. Tabii ki neticede Evs ve Hazrecilerin mal mülk sahibi olmaya başlamaları, ondan sonra orada Yahudilerden Beni Kureyze, Beni Nadir veya Beni Nadir Yahudilerinin azınlık durumuna düşmesi ve devamlı aralarında ticari sosyal ilişkilerin olmasıyla beraber Medine'de çok değişik farklı bir cemaat oluşuyor. Şimdi bu malumatı verdikten sonra biliyorsunuz iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Medine'yi şereflendirdiği zaman Hazreti Halid bin Zeyd Eba Yübel Ensari efendimizin evinde kalıyor. Bu eve teşrif etmeden evvel bu evinde hani devenin gidip de mübarek develerin orada çökmesi hadisesi falan vardır. Değil Medine-i Münevvere'yi şereflendirecekleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Medine'ye indiğinde bulundukları kalacakları evin bile 700 sene evvel Yahudi alimler tarafından Hazreti Musa aleyhisselamın ihbarı ve sadık haberiyle bilindiğini gösteren tarihi bir malumatı vermek için bu kadar tarihi bilgi verdim. İstiyorsanız ilk bölümde size sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Medine'yi şereflendirmeleri bahsini şöyle ilk giriş kısmını anlatayım. Fakat daha sonra ikinci bölümde Medine-i evlerinin kaldıkları evin hikayesini tekrar arz etmeye çalışayım. Şimdi bu burada kalsın. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Neticede Medine-i geldiğinde Kız çocuklarının ellerinde deflerle Efendim Avaz ederek Şarkılar, türküler adeta tutturarak İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi Karşılama sahnesiyle beraber ilk bölümü nihayet erdirmiş olalım Hatta bir anekdot var burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Böyle küçük küçük kızların ne güzel, bir Yullah geldi, Resulullah geldi, Hazreti Muhammed geldi, Allahu Ekber, Muhammed geldi diye böyle bağırmalarını duyunca, iki cihan serberi sallallahu aleyhi ve sellem, böyle eğiliyor küçük kızların yanına, siz beni seviyor musunuz? Böyle neler okuyorsunuz siz? Beni seviyor musunuz? Çok mu seviyorsunuz? diye soruyor. Kız çocukları da diyor ki, evet ya Resulallah, biz seni çok seviyoruz. İşte her biri bağırıyor. Ya Resulallah biz seni çok seviyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Vallahi ben de sizleri seviyorum. Vallahi ben de sizleri seviyorum. Vallahi ben de sizleri seviyorum diye üç kere tekrarlıyor. Allah'a yemin ederek hani küçük çocuklarla konuşurken o çocuklar halbuki çok büyük büyük şeyler istemez çok büyük vaatler istemez. Yani evet bak ben de seviyorum seni. Hadi falan dersin gönlünü alırsın. Fakat Resulullah Efendimiz o mini mini kızların Nebiyullah geldi diyerek bir şeyler söylüyorlar. Yani şiirler okuyorlar. Kendilerine uygun kasideler okuyorlar. Evladı Arap çok güzel şiirler okur. Çocukluktan başlıyor daha. O sonradan olma değildir bazı özellikler. Fakat Peygamber Efendimiz'in mukabelesine bakın. Allah'a yemin ederek yani bir büyük insanı bile yemin edildiğinde o yemin ne yapar? Dikkate sevk eder, ciddiyete sevk eder. O küçük kızların muhabbetlerini ifade etmeleri karşısında Resulullah Efendimiz de Vallahi ben de sizi seviyorum diyerek muhabbetle, şefkatle esas sevginin menbaını gösterir şekilde onlara mukabelede bulunuyor. Ya Resulallah o çocuklara söylediğin gibi bize de çocuk muamelesi eyle. Yaptığımız hataları çocuk yapmış gibi muamele ederek kabahatlerimizi yüzümüze vurmadan safiyane, sevginin ne olduğunu belki bilmeden biz seni seviyoruz diye sana nida ediyoruz. Akşamın şu vaktinde, şu saatte ya Resulallah seni seviyoruz deme cüretinde bulunuyoruz. Ama bir çocuğun iddiası kadar Büyük bir adamın iddiası gibi değil İnşallah mukabilinde Vallahi ben de sizi seviyorum sadasını Ve duasını İnşallah bizler de ruhlarımızda duyarız İlk bölümde biraz Medine-i Münevveri'nin tarihçesini Yani Yesrib denilen o beldenin durumunu anlatmıştık Niye yesirp denildiğinden bahsetmiştik Medine-i Münevvere'nin başka isimleri de var İnşallah onu da program içerisinde yine konuşuruz Ve akabinde Medine-i Münevvere'ye ilk gelen insanlarla Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Medine-i Münevvere'de kaldıkları evin de Tarihi bir süreçten, tarihi bir perspektiften bakıldığında ayrı bir mucize olduğuna da işaret var demiştik. Fakat onu açıklamadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Medine'yi şereflendirmeleriyle beraber orada yayılan o sevinç dalgasını birazcık olsun anlatmaya çalışmıştık. İlk bölüm öyle nihayete ermişti. Zaten tarih kitaplarında da sahabe-i kiram haziratından nakledilen sözlerde, hadis kitaplarında da ortak bir şey vardır ki, Medine, Medine olalı bu kadar bir şeye sevinmemiştir. Öyle bir sevinç, öyle bir neşe vardır ki Medine'de, Resulullah Efendimiz geldi diye. Artık çocuklardaki olan neşeyi, çocuklardaki olan o sevinci, İzah ederek diğerlerini anlatmadık Niçin diğerlerini anlatmadık Bir toplumda Bir toplumda Güzel hadiseyi Cemiyeti alakadar eden bir hadisede Güzel hadiselerde Çocuklar tepki veriyorsa Çocuklar buna seviniyorsa Cemiyeti kökten Hani yeni tabirle birincil dereceden Alakadar eden bir mevzuda Çocuklar dahi sevinebiliyor o duruma mutlaliler ise bunun ne kadar büyük ne kadar muazzam bir güzellik olduğunu anlamak mümkündür. Yani düşünün ki Medine'ye i Münevvere Resulullah Efendimizin gelişi dünya ve ahiretin en ciddi en önemli Medine'nin en önemli meselesini çocuklar öyle bir sevinçle karşılamış ki Çocuklarımıza kadar bunu aktarmak tabiri vardır ya kültürümüzde. Gelecek nesillerimize bunu aktarmak veya çocuklarımıza bunu aşılamak deriz. Hayır. Çocuklar Hazreti Muhammed'in muhabbet aşısını almışlar. Çok sağlam bir aşı tutmuş. Medine'yi Münevvere'de. Artık meyve vermeye teşne bir vaziyet Medine. Evet. En çok sevindikleri şey, yine bir hatır halinizde bulunsun diye kitaplarda yazılan malumattan sizlere naklediyorum biliyorsunuz. Resulullah Efendimiz Medine'yi şereflendirdi diye ayrıca bir deve kurban ediliyor. Hani diyorlar ya efendim şu olur mu bu olur mu falan. Bunun sebebi şu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz orayı şereflendirdi diye Hemen bir ziyafet olsun, hemen bir yemek gelsin diye en kıymetli şey o zaman yemek olarak et. Hatta iki cehanser veren Efendimiz de et için seyudu u ta'am der. Yemeğin efendisidir der et için. Ee, hemen bir deve kurban ediyorlar. Resulullah Efendimiz'in Medineyi i şereflendirmesine binaen. bunlarda yine tarih kitaplarında kaydedilmiş hadiseler. Şimdi... Daha fazla istiyorsanız bekletmeyelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin işte meşhur Hz. Halit Eba Yübel Ensari Efendimizin evine gelmeleri hadisesi var. Bu ev bu mübarek kutlu mekan Mescid-i Saadet'in doğu tarafına düşüyor. Aşağı yukarı şu andaki Ravza-i düşünürsek şöyle bir Belki 50-60 metre hadi 100 metre olsun doğu cenahına doğru gidildiğinde orada bulunuyor idi. Bulunuyormuş bu ev. Neticede artık tabii yok. Şimdi orası geniş avlu şeklinde birçok şeyin kaybolması gibi. İyi mi oldu kötü mü oldu onu şu anda burada konuşmayacağız. Fakat mekan olarak burası. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hani Değil Medine'ye şereflendirmesi Medine'ye gelmesi Bu evde kalışı da tesadüfi midir? Değildir efendim Diyecek şimdi bazıları İşte biz okuduk gördük Filmlerde de seyrettik Mübarek devesi nereye çökerse oraya oturuyor Muhakkak bu işte Yine Allah'ın bir sevki vardır diye Hemen kolayca cevap verilebilir Hadise bu kadar basit değil yani bu hadise basit değil. Bu anlatılan da basit değil ama şimdi anlatacaklarımıza göre daha basit kalıyor. O yüzden diyoruz hadise bu kadar basit değil. Peki nedir? İster misiniz kıymetli dinleyiciler? Biz Cenabı Halit İbn Zeyd El-Ensari efendimizin kaldığı evin tarihçesini biraz konuşalım. Bakın bu ev Yemen hükümdarlarından Tuban veya Tübba denilen Ebu Kerib yani Tübba Ebu Kerib veya Tuban Ebu Kerib denilen zat Peygamber aleyhisselamın Mekke'de zuhur edeceğini ve Medine'ye hicret edeceğini Yahudi alimlerinden öğrenince nerede Meskun olacağını da onlar işaret ettiklerinden Bu evi daha o zamandan yaptırmış Yani Medine'de şu bölgede şurada duracak deyince Demiş ki ben şu günden o evi yapayım Bir ev yapayım ki Medine'ye Resullah geldiğinde Bu evde kalsın Bu ne zaman oluyor? Ne zaman oluyor bu? Tarih ne zaman? Çünkü ismini söyledik Yemen hükümdarlarından Tübba veya Tüban bu Kerim ismini de verdik Fakat süre mühret ne kadar Bir zaman geçmiş Kıymetli dinleyiciler Bunun olduğu vakit tam peygamber Efendimizin Medine'yi şereflendirmesinden 700 sene evvel 700 sene 7 asır 7 asır evvel Medine'ye gelecek peygamber için Evi yaptıran bir zat Tüba'nın evi diye geçiyor bu Ev Hazreti Halid'in evi, Tuğba'nın evi diye geçiyor. Bu evi yaptırıyor, yazıp altın mühürle mühürleyerek, bir mektubu da, nesilden nesile gidecek, ve neticede peygambere ulaşacak ümidiyle, mektubu da hazırlıyor. Ve böyle diyor, ben, erişemezsem alimlerden duyduğum bu zata benim çocuğuma verin çocuğum erişemezse çocuğuna versin o ona versin torunumun toruna nereye gidiyorsa gitsin ama bu mektubu muhafaza etsinler diyerek bu mektubu tutuyor şimdi bu mektubun içerisinde neler yazdığı kısmından evvel istiyorsanız bu mektubu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin teslim alması hadisesini anlatalım Herhalde dinliyorsunuz değil mi? Sıkılmadınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'den Medine'ye Hicet esnasında Tüba'nın mektubunu veya Tubba'nın mektubunu ellerinde bulunduran Süleym kabilesinden güvenilir bir zat olan Ebu Leyla'ya veriyorlar. Yani bu mektup nihayetinde intikal ede ede Süleym kabilesinden güvenilir bir zat olduğunu düşündükleri Ebu Leyla denilen bir zata veriliyor. Ebu Leyla da Mekke yolunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle bir şekilde buluşuyor. Fakat işin acayip tarafı Resulullah Efendimiz'e kendisini tanıtmıyor hatta kendisi de Resulullah Efendimiz'i tanımıyor. Sadece yoldan gelen seyyahlar olarak Medine'ye gideceklerini bildiği insanlar olarak Hazreti Ebubekir Efendimizle beraber görüyor. İşte bu esnada iki cihan serberi Efendimiz o bekleyen cemaat içerisinde Ebu Leyla'yı işaret ederek sen Ebu Leyla mısın diyor. Ebu Leyla da evet diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de buyuruyor ki senin yanında birinci tübbanın yani tübbaların çünkü tübba oğlu tübba oğlu falan deyince 700 sene artık dilak olan 7 asır. Ama ilk tübbanın mektubu var. Getir o mektubu bana ver buyuruyor. Ebu Leyla peygamber efendimizi tanımadığı için kendi kendine şaşırıyor ne yapacak diye. Ve diyor ki sen kimsin senin yüzünde sihirbazlık ve sihir eseri görmüyorum. Kıymetli dinleyiciler, sihirle, sihirbazlıkla uğraşanların simalarında farklı farklı haller oluşur. Hatta bazen filmlerde şurada burada sihirle uğraşan insanların tipi nasıl değişiktir, kendine ait bir kostümleri vardır. Veya işte seyredersiniz bazı filmlerde kabilelerin büyücüleri farklı farklı, bakışları bir acayiptir. Sadece de kendilerine bir hava vermek için değil. Allah bir nevi onları çarpar. Yani Gerçekten sihirle uğraşanları söylüyorum. Sihir bazı kokkabazlık yaparak geçimini sağlayan meslektaşlara birbiriyle anlaşan insanlara lafımız yok. Söz de bir sihirdir çünkü. Neticede o işin masum tarafı bir de hakikaten sihir işiyle Allah'ın haram kıldığı sihirle uğraşan insanlar var. Bunların simalarında çarpıklık vardır. Gözleri farklı bakar. Allah muhafaza eylesin. O kişi de İki Cihan Efendimiz'e bakıyor. Yani normalde böyle bilinmeyen şeyden haber vermek, sihirbazların falan gibi öyle bir adet olduğu için, sende sihir yok fakat beni tanıyorsun, mektubu da biliyorsun. Bir nevi tasdik mahiyetinde, sen sihirbaz değilsin. Sihirbazlık eseri yok senin yüzünde, çehrende diye. Söyledikten sonra diyor ki, nasıl bildin diyor benim Ebu Leyla olduğumu. Ve bende böyle bir mektubun olduğunu sen nereden duydu? Nereden bildin? Bunun üzerine buyuruyor ki, işte ben o mektupta ismen zikredilen veya kendisine verilmek üzere mektubun yazıldığı şahıs, Hazreti Muhammed'im. Mektup bana verilmek üzere yazıldı da oradan biliyorum. Şimdi onu bana getir diyor. Bunun üzerine hemen adam, mektubu sakladığı yerden çıkartıp, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme teslim ediyor. Hatta, mektubu Hazreti Ebubekir Bekir Efendimiz alıyor, İki Cihan Serveri Efendimiz'i okuyor. Okuduktan sonra, Peygamber Efendimiz'in, İbni Asakir'in tarihinde yazdığına göre, şöyle bir mukabelede bulunuyor, mektubu dinledikten sonra. Merhaba, hoş geldin, safa geldin, salih kardeş tübba. Yani ne demek? Senin bu mektupta yazdıklarını aldım, bana gönderdiğin bu mektubu kabul ettim, biatını kabul ettim, mübarek olsun. Sen benim ümmetim olarak, yani bana iman etmiş olarak seni kabul ettim. Merhaba, safa geldin, salih kardeş tübba diyerek, karşılıkta bulunuyor ve böyle söyledikten sonra da Ebu Leyla Medine'ye dönüyor Bunu, bu sahneyi gören Ebu Leyla bir rivayette iki cihan server Efendimiz Ebu Leyla'ya git Medine'ye haber ver mektubu bana intikal ettiğini diyerek Medine'ye gönderdiği de söylenir hatta Medine'ye geldiğinde peygamber efendimizden evvel Medine'lilere müjde veriyor Beklediğiniz peygamber geliyor O salih zat geliyor Yolda gördüm yaklaştı şeklinde Medinelilere müjde veriyor Tabii iki can veri efendim hemen Medine'nin o kısmına girmiyor Daha evvel de arz ettiğim gibi Kuba denilen mevkiye geliyor İstiyorsanız ikinci bölümün sonuna doğru Bu mektupta acaba ne yazıyordu? İşte Ebu Leyla'ya intikal eden bu mektupta Bakın ne yazıyordu? Madde madde. Ben Hazreti Ahmet'in Allah tarafından gönderileceğine kesin olarak kanaat getirdim. İman ettim. Ömrüm onun ömrüne uzansaydı, onun zamanına yetişseydi, muhakkak ona, o amcamın oğluna vezir ve yardımcı olurdu. Amcamın oğlu tabiri, Arap'ta bir yakınlık ifadesidir. Ya İbni ammi. Ey amcamın oğlu gel ey birader falan gibi bir sözdür o. Yani o kadar yakınım ki amcamın oğluna. Bir de yukarıdan da böyle bir ata dede ilişkisi var. Ee, Hazreti İshak İsmail aleyhisselamların birader oluşuyla da alakalı bir şey var. Allahu alem. Bakın ne diyor mektupta 700 sene evvel kıymetli dinleyiciler. 700 sene evvel hani 40 yaşında peygamber oldu diyenlerin kulağına karşı kaçsın. İnşallah işitirsinler. Artı 700 sene evveli böyle duymuş, 700 sonrası nasıl anlıyor? Artık mani der tabii. Neyse. Ömrüm onun ömrüne uzansaydı, onun zamanına yetişseydi muhakkak ona o amcamın oğluna vezir ve yardımcı olurdum. Dedikten sonra ne diyor? Yeryüzündeki Arapları ve Arap olmayanları Herkesi ona boyun eğmeye mecbur kılardım. Yani onun yanında yardımcı olurdum, veziri olurdum. Elimde kılıç, kuvvet, kudret ne varsa elimden geldiği şekilde Arap'ı da Arap olmayanı da ona tabi kılmak için canımı ortaya koyardım diyor. Kılıç çeker, onun düşmanlarıyla çarpışır. Kalbinden her kederi dağıtırdım. Bakar mısınız aşk mektubu sanki kılıcımı çekerdim, onun, onun için savaşırdım ama, bir yandan da onun gönlüne gelebilecek en ufak bir kedere tahammül etmez, onun kederini hüznüne de ortak olurdum. Onun kalbinden kederini dağıtırdım. Tüba'nın veya Tubba'nın manzumesinde birinci ve ikinci beyitlerle birlikte, beşincisi olarak maddenin, Zebur'da onun ümmeti ismen anılmıştır onun ümmeti ümmetlerin hayırlısıdır beyti de bulunuyordu yani e, zeburda geçen biliyorsunuz bir ayet var onun ümmeti ismen anılmıştır zeburda ve onun ümmeti ümmetlerin hayırlısı olarak da anılmıştır zeburdan da onu parçayı koyuyor beyt, şeyine, mektubuna tübba denilen zat ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize işte bu mektup intikal ediyor Hazreti Ubeykir Efendimiz okuyunca da iki cihan serveri Efendimize merhaba safa geldin Salih kardeş Tübba diyerek sanki hemen yanında kendisine biat etmiş, iman etmiş bir kişi gibi 700 sene evveline selam veriyor Hazreti Peygamber. Bu da ayrı bir güzellik. 700 sene Sonra gelecek olan peygambere itaat ettiğini söyleyen bir Allah velisine 700 sene evveline gönderilecek bir selam ancak yakışır zaten. iki cihan serberi efendimiz kendisine muhabbet edenlere nasıl yakın olduğunu kendisine hürmet edenlere nasıl yakın olduğunu değil kendisini tanıdıktan sonra kendisini daha görmeden evvel daha henüz dünyayı şereflendirmeden evvel İman edenlere bile nasıl merhaba dediğini ve o merhabanın nasıl Medine-i çocukların ağzında merhaba ya Resulallah diyerek akis bulduğunu artık sizin muhayyelenize, sizin ruh dünyanıza terk ediyorum. Evet, işte Hz. Halit Eba Eyyubel Ensari'nin evi 700 sene evvel kendisine aşk namelerini İman namelerini yazan Tüba'nın evidir O zaman inşa ettiği eve Resulullah Efendimiz gelip Yerleşmiş şereflendirmiştir Efendim 700 sene evvelinden yapılan bu hazırlık Nasıl kaybolmuyor Nasıl samimi bir davranış zayi olmuyorsa 700 sene Çok çok 700'de geçse 2-3 tane 700 de geçse Şimdi yapılan zerre kadar ihlaslı hizmetin de Zayi olmayacağına iman getirerek Ve bunu hatırlatarak ikinci bölümü Nihayete erdirmiş olalım Evet iki cihan serveri Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hazreti Halid Eba Eyyubel Ensari Efendimizin evine Bir başka deyimle tabirle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 700 sene evvel, 7 asır evvel kendisi için hazırlanmış geleceği haber verildiği için beklenildiği eve gelmiş ve şereflendirilmiş. Hazreti Halid Ebuyûbel Ensari Efendimizin kendi Femi yani mübarek ağzından Resulullah Efendimiz'e söylediği sözleri hatırlayalım. Buyuruyor ki Resulullah evime indiği zaman evimin alt katına inmişti. Ben ve Zevcem Ümmü Eyyub yukarıda bulunuyorduk. Hatta kendisine anam babam sana feda olsun ya Resulallah ben yukarıda olmak istemiyorum. Sanki böyle altımızda oturduğunuz için çok böyle abes bir iş yapıyormuşum edepsizlik yapıyormuşum gibi oluyor çok ağır buluyorum bunu yani üstünde oturmak sizin üst katınızda oturmak bana böyle bir tuhaf geliyor deyince sen yukarı çık yukarıda ol biz inelim aşağıda bulunalım diyerek Resulullah Efendimiz yine o şekilde mukabelede bulunuyor ve buyuruyor ki sizin yukarıda oturmanız daha uygundur çünkü bana çok gelip giden olur siz aşağıda olursanız yukarıya çıkmak için Hep sizi rahatsız ederler Ama ben aşağıda bulunursam Gelen gidenle meşgul olurum Size de rahatsızlık vermem diyerek Nezaketi Muhammediyesini de O şekilde göstermiş oluyor Hatta güzel böyle Şeyler de var Yani işin böyle neşesi sayılabilecek Detaylar da var Bir keresinde Su içtikleri kap testi kırılıyor da Hz. Ali Efendimiz'in hemen o testiden akan su aşağıya süzülür veya aralıklardan Resulullah Efendimiz'e damlar korkusuyla tek böyle örtündükleri şimdi yorgan diye tabir ettiğimiz bir örtüleri var. Hemen yere atıyorlar bastırıyorlar ki suyu emsin. Resulullah Efendimiz'e su damlamasın diye. Ne güzel şeyler bunlar. Resulullah Efendimiz'e saygıya bakın. Yani Efendim böyle saygı göstermek var mıdır yok mudur? Bu ayet midir hadis midir? Bunu düşünmek ayrı bir şey. Ayet de hadis de insan olanadır insan olana. Din mükellef olan kişiye tebliğ edilir ve talim edilir. Dini mükellef kabul ettiği kişinin insan olması lazımdır. Ruhunun da buluğa ermesi lazımdır. Muhabbetten anlaması lazımdır. Deynek korkusuna ateş korkusuna cennet tamahına ibadet taat etmek o hayvanda da vardır Attarsın bir şey ağzına fırlar eder kalkar yapamazsa sopayı yer yap, yap yaparsa ağzına bir şey verir. bundan ibaret değildir Tabii ki bir asgari çizgi çekilecek şöyle şöyle yapılırsa bunun müeyyidesi vardır denecek fakat dinin özünü konuşuyorsak dinin özü nedir öz öz din gaye değildir gaye Allah'a varmaktır Allah'ın rızasını kazanmaktır. Din gaye değildir. Dinsiz o gayeye gidilmez. Fakat din gaye edinilirse yine gidilmez. Bunu hatırlatmış olalım. Muhabbet, severek yapacak, Allah'ın emirlerini severek yapacak, ibadet taat muhabbetsiz olmaz, muhabbet de ibadet taatsız olmaz. Bu ikisi birbirinden ayrılırsa, ibadetsiz taatsız Allah'ı sevdiği, iddia eden birçok soytarı ortada dolaşır bir kısmı da muhabbet bize lazım değildir der ibadet taatla ibadet taat derken hakiki ibadet ve taatı kastetmiyoruz zahirinde işin kalarak muhabbetsiz bu işi yapanlar da işte dinin özünü muhabbetini ne kendilerine ne etraflarına sevdiremeyen kuru kuru soğuk soğuk nevaleler olarak cemiyette yerlerini alır ikisinin beraber olması şartı vardır ikisinin beraber olması şartı vardır İşte bu muhabbet bağını Cenab-ı Hak inşallah tahsil etmeyi nasip eylesin şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o evde kalışları biraz böyle gözümüzde canlansın diye iki cihan serberi Efendimizin yatacak Hani Yer olarak böyle düşündüğümüzde bir yatak yok Böyle biraz yüksekçe bir yeri yapıyorlar işte. Artık ahşaptan mı hasırlardan mı uzanıyorlar O zamanda da bir serir Serir denilen yatak manasına gelen bir adet var O, o yataklar da yine somya dediğimiz şeyden mamur Yani efendim üzerinde böyle yatılması edilmesi hakikaten çok makbul sayılan o zaman da insanların yani bir evde aa, falancaların evinde somyası var güzel yatağı var de, denilecek şekilde e, böyle bir nimet böyle bir güzellik olarak zikrediliyormuş hani şimdi nasıl farklı farklı insanlar e, rahatlığını anlatmak için evin konforunu anlatmak için bazı şeyleri sayıyorlar şöyle efendim ebeveyn odası var şöyle banyosu var şöyle rahat yatağı var airconditionu var falan diyorlar işte o zaman da Somya'sı bulunmak bir ev için güzel bir şeymiş. Herkeste de, de olmuyormuş. İki Cihan Serbere Efendimiz de ilk teşrif ettiklerinde eve Hazreti Ali Efendimize soruyorlar. Somya yatak gibi bir şeyiniz var mı yoksa burada mı yatacağız Ya Ressulallah bizim evimizde böyle şey yok maalesef diyorlar. Ama bu küçük aradaki konuşma hemen sahabe-i kiram kulağına gidiyor bir kısmının oradan da Medine-i Münevvere'de iman abidesi Resulullah Efendimiz'e sadrını göğsünü kucağına açmış o şerefli insan ahirette beraber olmayı ümit ettiğimiz o bahtiyar o mesut kişi Esat bin Zürare hemen bunu haber alıyor ve Direkleri saç ağacından yapılmış, üzeri keten lifle dokunmuş, hasırla kaplı bir yatak yapıyor veya yaptırıyor, buluyor, Resulullah Efendimiz'e gönderiyor. Güzel kardeşlerim, şimdi burada çok tatlı bir şey var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hz. Halit Eba Yübel Efendimiz'in evinde bu döşekte, bu yatakta yatıyorlar. İki cihan serveri Efendimiz daha sonra yedi ay işte altı ay veyahut orada kaldıktan sonra kendi haneyi saadetlerine geçtiklerinde hep bu yatak üzerinde uyuyorlar. Uyuma tabirini ilk defa veya birkaç kere programlarımızı dinleyen kardeşlerimiz var diye kullanıyorum. Şimdi hep bu yatakta mihman oluyorlar diyeceğim. Tekrar sil baştan anlatacağım. Ama biz uyuma tabirini peygamberler ve bilhassa Hazreti Fahri Alem için kullanmıyoruz. Mihman olmak tabirini kullanıyoruz. Şimdi onu tekrar hatırlatmayacağım. Nasıl olsa birkaç kere zikrettik. Nasrettin Hoca'nın hikayesi gibi bilenler bilmeyenlere anlatsın diyor ya. Fakat sizin gönderdiğiniz mesajlarda tekrar bu işin açılmasını, bunun anlatılmasını isteyenler olursa, sizleri kıracak değiliz. Zamandan tasarruf etmek için uzun uzun anlatmıyoruz şimdilik. Ve iki Cihan Serveri Efendimiz, ta alemi cemale intikal edinceye kadar hep bu döşekte yatıyorlar. Hatta, iki Cihan Serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, mübarek bedeni pahikleri zaten tertemiz olan o mübarek cesedi pahikleri bu serir, bu döşek üzerinde yıkanıp yine bu döşek üzerinde kefenleniyor. Hatta iki Cihan Serveri Efendimiz Alemi Cemal'e intikal ettikten sonra Medine Münevvere'deki bazı sahabe kiram haziratı cenazeleri olduklarında rica ederler, cenazelerini bununla taşırlarmış Kabistan'a. Yine tarihi kayıtlarda sabittir ki, Hz. Ebubekir Bekir Efendimiz ve Hz. Ömer Efendimiz'in cenazesi de, yine bu döşek üzerinde taşınmıştır. Evet, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın, bu mübarek serininin, Emeviler devrinde Hazreti Ayşe validemizin mirası içinde satışa çıkarılması üzerine o ailenin azatlı kölelerinden olan Abdullah bin İshak adında bir adam 4 bin dirheme satın aldığı rivayeti de yine tarihi kaynaklarda var. Fakat muhabbete bakın. Yani Diyorlar ya efendim şunu yapmanın ne alemi var, hırkasını ziyaret etmenin ne alemi var, bunlar putperestliktir, müşrikliktir, bir sürü bir sürü bir sürü şeyler. İşte bunlar ne? Demin bahsettiğimiz kısmı. Muhabbetsiz ibadet etmeye çalışan hamakat sahibi, ahmak insanların halidir bu. Şimdi siz bu muhabbetten zevkiyap olan insana ve bunu yaşadığında Allah'a ve Resulüne muhabbeti artan insanlara Nasıl müştik dersiniz Sahabi-i kiram Hazretü bunu yapıyor. Hazreti Ebubekir Efendimizin naaşı oraya konuluyor. Hz. Ömer Efendimizin naaşı oraya konuluyor. Teberrüken onun yattığı döşekte taşıyalım. Bu bir hatıraya saygıdır. Bu bir muhabbete saygıdır. Bu bir Allah Resulüne bağlılıktır. Bağlanının bir nişanesidir. Niye bu bağlılığı illa ayrı göstererek şirke düşüyor insanlar? Sözümü lütfen dikkatle dinleyiniz. Tekrar zikrediyorum. Niye bu bağlılığı ayrı göstererek şirke düşüyor insanlar? Bu bağlılık şirk değil. Bunu ayrı göstermek şirk. Şirk zaten ayırmak demek. Başka bir şeyle iki tane taraf kılmak demek. Niye bir olan şeyi tevhid edilen bir muhabbeti şirklik yaftasını koyarak kendileri müşrik durumuna düşüyorlar? Evet, ibadetle muhabbeti ayırmak şirktir. Muhabbet bize kafidir, ibadet olmaz demek bir şirktir. Bunların hepsi çok büyük, ağır vebal günahdır. Allah katında vebaldir. Allah'a ve Resulüne gönül veren insanların hali de ortadadır. Tarihen de sabittir, dinen de ortadadır. Her şey ile ap açık ayan beyandır. Allah inşallah doğruca idrak etmeyi nasip eylesin. İki cihan serberi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, tabi Hazreti Halit Eba İrbal Ensari efendimizin evinde kaldığında, muhakkak gün aşırı ya gün içerisinde ya akşamleyin, sahabi adeta böyle yarışırcasına ikram etmek için kah sırayla veya kah böyle bir kişi tayin ederek, yemek gönderirlermiş. Hatta bir keresinde Zeyd bin Sabit der ki: "Ebu Eyyub'un evine indiği zaman Resulullah'ın yanına ilk önce girip ona tereyağı ve sütle yapılmış bir çanak tirit takdim eden bendim." diyor. Yani ilk böyle yemek ikramını yapan da bendim. <gülüyor> Sahabe-i kiram hazıratı, onu bir şeref olarak kabul ediyor. Biz de bir şeref olarak kabul ediyoruz. Etmiyor muyuz? Ne kadar güzel. Bazıları küfretmekte, edepsizlik etmekte, Resulullah'a hürmetsizlik etmekte, evliyasına dil uzatmakta ilk olmakla övünür. Bazısı da ona muhabbeti ilk, en güzel yapmakla iftihar eder. Daha doğrusu iftihar şeklinde gözüken Allah'a hamd yapmakla meşguldürler. E, Hazreti Zeyd bin Sabit de diyor ki, Ebu Eyyub'un evine ilk indikleri zaman böyle tereyağı ile beraber yapılmış, sütle yapılmış, trit takdim eden bendim diyor, ben götürdüm. Hatta dedim ki, Ya Resulallah bu çanağı annem gönderdi dedim. Resulullah Efendimiz de buyurdu ki, Allah onu bereketli kılsın. Kendisine yapılan ikrama da, bereketi Rasulullahla cevap veren bir peygamber. Evet. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine gönderilen takdim edilen bu yemekleri tek başına yemiyor veya yemeği. Az bir yemek bile gelse asaptan hemen civarda bulunanları çağırıyor ve beraberce yiyorlar. Hatta o ilk yemeğin akabinde de saat bin Uba'de uşağının başında üzeri örtülü bir çanak, trit ve haşlanmış kemik söğüşü ile kapıya gelip içeri giriyor ve Malik bin Necer oğullarından sıra ile Resulullah'ın kapısına 3-4 yerden ayrıca yemekle taşınmaya başlıyor. Ama tabi ilk sırayı Zeyd bin Sabit kapıyor. Tabiri caizse. Ruhaniyetleri incinmesin. İşte hep böyle Cihan Serbere Efendimiz'e yemek getiriliyor. Hz. Ebu Eyyubel Ensari Halid Ebu Ayyub el Efendimiz, İşte kıymetli dinleyiciler, bazen Hazreti Eyyub diyorum, bazen Halid bin Zeyd diyorum, siz anladınız, Eyüp Sultan diye maruf, İstanbul'da şu anda metfun olan, o mübarek sahabe-i kiram haziratının esas ismi, Halid bin Zeyd el-Ensari'dir. Ama, bazen halkta, avamda şöhret bulduğu şekliyle, bazen isminden bir tanesini zikrederek, Tam isminden, künyesinden veya bir tane lakabını, ismini zikrederek e, konuşuyoruz. Ama dinleyen, anlatandan Arif gerek. Sizler anlıyorsunuz. Biz de diyor yemek yapıp gönderirdik. İki cihan serveri efendimiz bir miktarını yer, sonra yukarı gönderirdi. Biz hanımla beraber bakardık diyor Hz. Halit bin Zeyd. Neye bakarlarmış biliyor musunuz? Acaba yemeğin neresinden yedi? O tarafını bulup da orayı ısırmak için... Bak burayı galiba ellemiş. Bak şurayı galiba mübarek ısırmış. Böyle aramızda onu böyle ısırdığı yere alardık, bölürdük, bir şeyler yapardık. Bölüşürdük diyor. Yani hani şu tarafını bak yememiş şu sağlam tarafından yiyelim derler ya. Hani bir şey ikram ettiğine ya dur orasını ben ısırdım keseyim de sen ısırmadığın yerini yer, yersin deriz ya. Onlar tam tersine. Böyle beklenmiş ki Resulullah Efendimiz'den gelsin sonra böyle hanımıyla beraber Hazreti Halit bin Zeyt Efendimiz bak galiba burasını eliyle galiba bak burasını ısırmışlar orayı bakarak böyle birbirimize pay ederdi onu diyor. Hadi gel bak şuradan da ısırmış şuradan da yiyelim diye. Böyle bir muhabbet zihninizde canlansın şöyle o muhabbetin hani hep böyle bilgi malumat değil canım şuraya geldi buraya gitti ondan sonra bunu yaptı tekrar şöyle savaştı tekrar mektubu yazdı bu tarihi malumat Muhabbet kısmını ıskalamamak lazım, geçmemek lazım. Hatta işte bu vesileyle biz Resulullah Efendimizin neleri yediğini, nasıl bir yemek adabı olduğunu da yine bu hadis-i şeriflerden anlıyoruz. Mesela bir gece soğanlı veya sarımsaklı bir yemek gönderiyorlar Peygamber Efendimize. Resulullah Efendimiz "Ben bunu yiyemem." diyor. Ya Resulallah Anam babam sana feda olsun. Sen akşam yemeğini geri çevirdin. Fakat onda elinin izini göremedim diyor. Hazreti Halit bin Zeyn. Yani hiç ellenmemiş. Çünkü hep elinin izini arıyorlar. Şurayı almıştır, şuraya dokunmuştur. Değmesi bile. Hatta bazen böyle büyüklere ikram yapılırken. Eskiden öyleymiş. Yemesi şarttı. Yiyemeyecek durumda da olsa. Gelen ikrama şöyle bir elni de yermiş. O elinin değmesi cemaatin başındaki seyidin efendim bir mümin cemaatin başındaki imamın öyle bereketi ondan taksim ettiği için Hz. Allah şu olsun bu olsun fakat bir şekilde o anda o meclis için varisi peygamber olduğundan mürşitliğinden imamlığından neyse olduğu için şöyle bir taama dokunurlarmış hiç olmazsa eli değsin onun bereketi gitsin diye veya tabi bunu o şekilde iddia edemez onu yapan kişiler ama ikramı reddetmemek oluyor. Nimete hiç olmazsa değmek, ikramı da reddetmemek manasına geldiği için yiyemeyecek durumda olsalar bile şöyle bir nimete, kendilerine ikram edilen yemeğe, taama dokunurlar imiş. İşte bunun üzerine diyorlar ki Ya Allah hiç baktık, ee, senin elinin değdiği şeyleri bulamadık. Evet, Resulullah Efendimiz de buyuruyor ki, ben sizin görüşemediklerinizle görüşen meleklerle sırdaş bir halde onlarla devamlı temas halinde olan bir kimseyim. İnsanı rahatsız eden şeyden melekler de rahatsız olur. Arkadaşım Cebrail'i ve Melaike-i Kiram Hazıratı'nı rahatsız etmekten korkarım buyuruyor. Şimdi son bölümde tabi böyle bununla bitirmek istemiyorum ama şunu hemen hatırlatmak isteriz soğan sarımsak yemeyin işte melek şu olur bu olur gibi şeyin aman biz efendim peygamber değiliz şeklinde hemen bunu söyleyen insanlar oluyor fakat dikkat edin ondan evvel iki cihan serberi efendimizin zikrettiği bir cümle var İnsanı rahatsız eden şeyden melekler de rahatsız olur mesela tel kokusu bir şey yemişsinizdir de ağzında kokusu vardır. Mesela bazen sigara içersiniz, o sigara içmeyi zaten tavsiye etmiyoruz. Ayrıca da, hani tiryakilik var, içen kardeşlerimiz şimdi gücenmesin bize. Fakat içtin, ağzında pis bir koku bırakabilir. Ağzı insanın kokabilir. Böyle bir durumda kişi, ne yapması lazım? İnsanların da, meleklerin de rahatsız olabileceğini düşünerek, nezaketi peygamberiyeye ve sünneti seniyeye, ve insanlığa yakışır şekilde Temizliğine dikkat etmesi lazım Yani mesele sadece soğan ve sarımsaktan ibaret değildir biliyor muyuz Evet efendim Şimdi Böyle tatlı bir Sizin böyle muhayyelenizde Bir şey bıraksın bir iz bıraksın diye Bugünkü konuşma Muhabbet bağı Tarihi malumatta girildi ama Sebebi Medine-i Münevvere'deki evin esas 700 sene evvelki tarihçesiydi. Resulullah Efendimiz'in seçilmesiyle kalmıyor. Resulullah Efendimiz'in muvakkaten kalacağı yer bile Allah peygamberlerinin alimlerine, evvelki kavimlerin peygamberlerine duyuruluyor. İşte biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Şimdi nasıl dersiniz ki siz? Biz tesadüfen onun ümmeti olduk. Ve ona biz tesadüfen salatü selam etmekte ve gönüllerimizde Allah Resulü'nü geçici olarak da olsa tesadüfen misafir etmekteyiz. Böyle bir sözün dinen, imanen ve Resulullah'a ve Allah'a muhabbeten asla ve asla yeri yoktur. Böyle bir sözden de böyle söyleyenlerden de böyle düşünmekten de Allah'a sığınırız. Tesadüfen olmayan ümmeti Muhammed oluşumuzu Kamilen yaşayarak da Ona kavuşmak sevdasıyla Ve muhabbetiyle Sizleri selamlarız Allah'a emanet olun